727, numaralı konu, devlet başkanına itaat hususundaki İbni Ömer hadisi, evet, Hazreti Peygamber, birkaç ashabıyla oturmakta olduğu bir sırada onlara, sizler benim Allah Teala tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuma inanıyorsunuz değil mi, buyurdular, onlar, evet, inanıyoruz ve şehadet ediyoruz ki, sen Allah'ın Resulüysün, dediler, Hazreti Peygamber bu kez, peki bana itaat edenin Allah'a itaat etmiş sayılıp, benim emirlerime uymanın Allah'a itaatın bir parçası demektir demek olduğuna da inanıyor musunuz, diye sordular, sahabiler de, evet, şehadet ederiz ki sana itaat eden Allah'a itaat etmiş sayılıp, senin emirlerine uymak da Allah'a itaatin bir parçasıdır, diye cevap verdiler, bunun üzerine Hazreti Peygamber, bana itaat etmek Allah'a itaat demek olduğu gibi, emirlerime itaat de bana itaat demektir, eğer onlar namazı oturarak kılarlarsa siz de oturarak kılınız, buyurdu.